Muhterem Kardeşler, günümüz hayırlı olsun. Okunan ayet-i kerimelerin de muhtevasından Rabbimiz hisseler almayı ihsan buyursun inşallah. Okunan Müminin Suresinin 1. sayfası, 19. ayetin sonuna kadar. Ömer radıyallahu an rivayet ediyor. Bir yanaktan gelen bir arı vızıltısı gibi bir ses duyduk diyor. Anladı ki vahiy geliyor Allah Resulüne. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ondan sonra efendim bir ağırlık çökerdi. Vahiyden sonra açılırdı. Ondan sonra kıbleye döndü. Ellerini kaldırdı. Mekke devrinde geliyor Sure'ye. Ya Rabbi bizi çoğalt, eksiltme. Değerimizi artır, hakir eyleme. Bize ver, mahrum eyleme. Bizi tercih et, razı ol, razı ol. Sonra Efendimiz bize döndü buyuruyor. 10 ayet indi bana. Kim ifa ederse cennete girer. Bu ayet-i kerimeler, ibadet, muamelat ve bizim ahlaki vasıflarımıza, ahlaki vasıflarımıza mesaj veren ayetler. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Yani aşağıda mesajlar gelecek ve bu mesajlara dikkat eden müminler kurtuluşa ermiştir. Yani iman zaruri. Yani imansız amel olmaz, fakat amel de zaruri, aksi halde iman da kıvamına eremez. Birincisi, Cenab-ı Hakk'a karşı vazifemiz, bir şükran vazifemiz. Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar. Burada namazlarını ikame ederler buyurulmuyor, namazlarını huşu ile kılarlar. Demek ki kalbin Cenab-ı bir bağlantı halde olması. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı min hablil şah damarından daha yakın olduğunu bildiriyor. Beden ve kalp ahengi içinde bir namaz kılabilme. Ukranda sonunda secde et ve yaklaş buyruluyor. İlk farz olan namazdır. İslam'ın beş şartının kelime-i şehadetten sonra ilk farz olan namazdır. Namaz vasıtasız olmuştur. Her ayet vasıtalı inmiştir namazın farziyeti Cebrail'siz Miraç'ta doğrudan doğruya farz kılınmıştır. Bu da namazın bize olan ehemmiyetini. Ve namaz günde beş sefer oluyor. Beş sefer Cenab-ı Hakla bir mülakat. Yani o namaz haline muhafaza etme. Diğer bir ayette onlar namazda daimun devamlıdırlar buyuruluyor. Buna iki şekilde bir izahı var. Birincisi, namazlarını diğer bir vaktiye kadar geciktirmezler. Namazlarını hemen vaktinde kılarlar. İşari mana bakımından bir işaret de Hazreti Mevlana, onlar namazdaki halini namazdan sonra devam ettirirler. Yani namazda nasıl insan bir huzur içindedir diğer vaktiye göre? Bir labale hareketi yoktur, bir dünya kelamı yoktur. Tefekkür vardır namazda bir namazdan diğer namaza kadar da daimin bu hali namazdaki halini devam ettirirler. Yani Cenab-ı Hak daimi kendisini bir mülakat halinde kulunun olmasını arzu ediyor ve kulunun yaklaşması, Cenab-ı Hak'ın azimeti ile tefekkür etmesi ve bu tefekkür istikametini bir hayat yaşaması, bu şekilde bir cennete cemalullah'a bilelik hale gelebilmesi. Tabi burada gece namazları da çok emmetsli nafile olarak namaz kılı buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani fazladan namaz, bu farz namazları, bu beş vakit namazın farzlarını ilaveten namaz kılı buyuruluyor. Bu namazla da gecenin derinliğinden kalbe bir takım ilhamların gelmesi, kalbin bir huzura varması ve bu seher vakitinde huzurun da güne yansıması, günün de bir huzur içinde geçebilmesi. İkinci talimat, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. İnsan bir imtihan halindeyken, bir beşeri bile imtihanlarda hiç başka şeylerle meşgul olması mümkün mü? Ancak o elindeki o imtihan kağıdına göre zihnini yoğunlaştırır. Efendimiz bir yerden geçerken kahkaha halinde insanlar görüyor. Hayret bir şöyle bir diyor, Bunlar diyor ölümü düşünmüyorlar mı? Yine Furkan suresinin sonlarına doğru. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakariyle oradan geçip giderler. Yani o boş sözlerde o labali yerlerde bulunmazlar. Çünkü onlar da bulunmakla o vakideni ziyan edecekler. Daima bir karakterli bir şahsiyet cerrahı istiyor bir mümin ciddi olacak ve boş şeylerle meşgul olmayacak ciddi olacak Tefekkür halinde olacak Niye geldiğini nereye gideceğini farkında olacak onlar ki üçüncü talimat zeketi verirler yani zekatı vermek için kazanmak için de bir faaliyet gösterirler vermek için de bir faaliyet gösterirler çünkü zekat olsun, sadakalar olsun, Allah'ın birer emaneti olmuş oluyor. Yani zekatlarda Cenab-ı Hak ortak ediyor, mahrumları ortak ediyor. Verdiklerine, vermediklerine ortak etmiş oluyor. Ve ortağın da diğer ortaklara karşı vazifesini yapması lazım. Onu yapmazsa, o kurtuluşa erenlerin durumunu kaybetmiş oluyor. Onde bir faaliyette bulunacak, ehline bulacak. Yine diğer bir ayet kim sadakalarınızı kendisine Allah'a adayanları verir. Allah yolunda bulunanlara yine Cenab-ı Hak gerekçe bildiriyor. Onlar iffetleri dolayısıyla istemezler buyuruluyor. Demek ki o iffetleri dolayısıyla istemeyenleri arayıp bulabilmek sonra Cenab-ı Hak yine mükellefe dönüyor. Sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Demek ki bir mümin bir müminin kalbini tanıyacak bir hassasiyet olması lazım. Yani iç âlemin incelmesi, zarifleşmesi lazım. Diğer insanlara karşı bir röntgen durumunda bulunması lazım. Bir mümin kardeşliğinin tecelli etmesi lazım. Ne kadar verecek, nereden verecek? Yine ayet-i kerimeler bize yolu gösteriyor. Lan bir birra et tasilü'l fukûl sevdiklerinizden vermedikçe birre Cenab Hakk'a yaklaşamazsınız buyuruluyor. İnsan bir faniye bile verirken faniye verdiği sevginin ölçüsüne göre veriyor. Verdiği kimsenin, verilenin durumu o kimsenin verilene karşı sevgisini gösteriyor. Bütün mülkün sahibi Cenab Hakk, veren Cenab Hak Malik el mülk Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'a ne kadar verebiliyoruz ve nasıl veriyor, hangi cinsten veriyoruz? Sonra kime veriyoruz? O fâniyi aradan çıkartmak, o fâniyi görmemek, uzun sadakat, sadakaları Cenab-ı Hak ben alırım buyuruyor. Yani riyadan, kibirden, gururdan uzak, mütevazi bir şekilde Allah'a verebilmek. Ve verdiği kimseyi de tanıyabilmek. Sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. O şekilde kalbin bir hassasiyet kazanması. Ondan sonra da iffetlerini korurlar buyuruyor. Demek ki i̇ffet de insana ait bir keyfiyet. Diğer mahlukatta bir iffet mefhumu yok. İffetli hayvan iffetsiz hayvan denmez. İffetli bitki iffetsiz bitki denmez. Demek ki iffet insana ait bir keyfiyet. Cenab-ı Hak bu keyfiyetini insanın zayi etmemesini istiyor. Bu hem erkekte hem kadında. Kur'an-ı Kerim'de 30 küsur yerde geçiyor Meryem ismi. İffetini koruyan Meryem buyuruyor. Yani Meryem validemizin en farik vasfı iffetini koruması. O şekilde bir kur'ani bir ifade kazanması. Ondan sonra gelen ayetlerde o iffetin hudutları bildiriliyor. Tabi bu iffet korunur? Kalple korunur. Rivayete göre Adem Aleyhisselam'ın Cenab-ı kalıbını yaptığı zaman Cebrail geldi başka mahlukatta bulunmayan üç vasıf verdi insana. Üç vasfı Cebrail intikal ettirdi. İlim verdi. İlim kalbe yerleşti. Akıl beyne yerleşti. İffet de simaya yerleşti. Fakat kalp kıvamını kaybederse, ilim de zayi oluyor, akıl da zayi oluyor, nefsin tasallutuna düşüyor, düşar oluyor. Yani süfli arzularına düşen bir kimse, bir nokta okyanus ortasında dümeni bozulmuş bir gemi gibi. Yani hangi girdapta kaybolacağı belli değil. Akıl ancak kalbe bağlı olduğu zaman bir değer ifade ediyor. Yani nefsane arzularından kurtulduğunda vahyin içinde olduğu zaman akıl bir değer ifade ediyor. Üçüncü de iffet. Bu iffetin de muhafazası, bu da kaplı oluyor. Yani kalbin seviyesine göre iffet korunuyor. Ondan sonra mühim bir içtimai vazifemizi Cenab-ı Hak bildiriyor. Yine onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. En mühim problem. Biraz içtimai hayatın bozulduğu zaman en mühim bir problem emanetlere ve ahitlere dikkat etme. Allah emanet olarak verdi kainatta her şey. Yani bu imtihan dünyasında insana emanet edildi. Ya yerde gökte ne varsa musahhar kıldım, amade kıldım buyuruyor. İnsanlar birbirine emanet, vücut emanet, mahlukat emanet, kabımızda kedi köpek emanet ve bir emanet şuuru içinde bir müminin bulunması zira cenab yerde ve gökte ne varsa amade kıldım buyuruyor düşünen bir toplum için buyuruluyor İdrak sahibi bir toplum için demek ki bu emanete dikkat edebilmek Allah'ın verdiği emanete dikkat etmek fertler arasındaki emanete dikkat etme ve ahitte durabilmek sözde durabilmek sözden hulfetmeme bu Allah'ın diğer ucuyla bir münafıklığa götüren bir hadise emanet çok miyim Efendimiz hicret sırasında Hz. Ali radıyallahu verdi, bu emanetleri ehline ver dedi. Bu emanetlerin bir kısmı müşrikler getirmişti. Müşrikler de biliyordu ki en doğru insan Efendimiz. Nefsani arzuları dolayısıyla yaklaşamıyorlardı. Yine Uhud Harbi'nde Ebu Süfyan müşrik tarafındaydı. Ömer radıyallahu seslendi, Ömer dedi ben sana itimat ederim dedi. Yani tasavvur buyurun iki tane kılıç kılacak karşı karşıya gelmiş iki kişi yani birbirlerini öldürecekler. Ebu Sufyani diyor ki Ömer diyor sana itimad ederim diyor avenelerimden zede sana iti sen doğru söylersin diyor Muhammed sahih değil mi diyor. Yani bir kafir bile bir düşman bile bir mümine bağlantı halinde emanet halinde bu tarihimizde de çok oldu. Yani Hristiyan topluluklar Osmanlı ordularının önüne açtılar. Çünkü prenslerden daima zulüm altındalardı. Yani Osmanlı'ya bir itimat halindelerdi. Notaras bu Ayasofya'da toplandığı zaman Fatih'in orduları girmeden evvel bir kısmı dedi ki biz dedi Roma'dan yardım isteyelim dedi. Notaras kalktı, Bizans asillerin yok dedi. Ben dedi bir Roma'nın sarpuşunu, kardinal sarpuşunu görmektense bir Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederim, dedi. Ve bu emaneti de muhafaza edildi. Ve birçok Hristiyan Müslüman oldu. Hatta Fransızlar bile Fatih Senior dediler, yani devrin efendisi dediler. Bu nedir? Bir Müslüman şahsiyeti. Emanete sahip olabilme. Akitlerde durabilme. Ten rahatlık ister. Fedakarlık zor gelir tene. Malda insanlar malın sıcaklığında ısınır çok zaman. Karun da öyle yaptı. Malın sıcaklığında ısındı ve malına istinad ettirdi kendisine. Helak oldu. Cenab-ı Hak malıyla beraber yerin dibine gömdürdü. Demek ki cenab Hak infak istiyor. Akitlerde durmak istiyor. Ticari hayat çok mühim. Verdiğimiz sözler akitler çok mühim. Karun ta zirvelere çıkarken Allah'a en yakın bir kulken, Tevrat'ı en iyi tefsir eden kişilerden biriyken bir yanlış biri istinad etti, malı istinad etti, kaydı gitti.